Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime mealen diyor ki: "Seydullah ve rabbuk a'lemu bimen fis semawati vel <gülüyor> ard." Göklerde ve yerde bulunanları en iyi bilen senin Rabbindir. Ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd Ve andolsun biz nebilerin bir kısmını bir kısmına üstün tuttuk. Ve ateyne Davude zebura Davuda da özel olarak zebur verdik. Şimdi ayet-i kerime iki hususa dikkat çekiyor. Birincisi Cenab-ı Allah'ın göklerde ve yerde olan, olanların hepsini herkesten daha iyi bildiği ile alakalı. İkincisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ile alakalı şüphe eden ve bu yeni bir şey getirdi, yeni bir şey söyledi diyen müşriklere hayır. Biz ilk defa peygamber göndermiyoruz. Bundan önce daha önce pek çok peygamberler de göndermiştik. Hatta kitapta vermiştik. Bunlardan birisi de Davud'tur, Ona da Zebur verdik. Şimdi peygamberliği inkar etmek neticesinde birkaç ihtimal var inanç açısından insanların sürüklenebilecekleri. Peygamberliği inkar etmekle birlikte yani yalnız risaleti ve nübüveti inkar etmekle kalmayıp arkasından uluhiyet ve rububiyeti inkar etmek gelir. Böyle bir böyle bir ihtimal var iki Cenab-Allah'a şirk koşmak var çünkü doğrudan doğruya Allahü Teala ile insanın ifade ise bağlantı noktasını teşkil eden risaleti inkar ettiğin zaman o risaletin yerine geçecek yeni alternatifler üretmek icap eder bu da Allah'a şirk koşmayı beraberinde getirir. Eğer Allah'a uluhiyeti ve rübubiyeti de inkar ediyorsan zaten başka bir şeye gerek yok. İnkarla bitiriyoruz. Şeyi. Şimdi Mekkeli müşrikler ve o zaman Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde esasen tarihi bir gerçektir. Beşeriyetin bir yaratıcıyı toptan inkar ettiği veya büyük kalabalıklar halinde inkar ettiği tarihen sabit değildir. Beşeriyet, hak ve bat, hak ya da batıl olsun hep bir yaratıcıya inana gelmiştir. Tanrı tanımazlık veya Rab'bı inkar etmek, rububiyeti inkar etmek, 19. asırdan sonra daha yoğun bir şekilde görülen bir beşeri hastalıktır diyebiliriz. İşin bu tarafını da kısaca ifadelendirdikten sonra, Cenab-ı Allah şimdi e, az önce sözünü ettiğimiz nübüvetin inkarı halinde ne ortaya çıkar? Onunla alakalı ayet-i kerime 56. ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Estaûzü billah. <gülüyor> Kulûd'ullezîne za'amtum min dûdih. Mekele müşrikler dediğimiz gibi Kur'an'ın nazil olduğu dönemlerde de insanlar Allah'ı düst bütün inkar etmiyorlar şu veya bu şekilde maalesef Allah'a ortak koşuyorlardı. İşte Cenab-ı Allah Allah'a ortak koşanlara sorulmasını emrediyor. Kime emrediyor? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Hitaben ilk muhatap bu gibi buyruklarda elbette ve bütün buyruklarda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dır ve ondan dolayı da ümmetidir. Diyor ki: "Kul id'ullezine zaamtum min dunihi" De ki onun dışında ilah olduğunu iddia ettiğiniz kimseleri çağır veya onlara dua edin. Dualarınızı kabul etsinler bakalım diyor. Fe la ne keşfe darr ankum. Onlar sizin üzerinizdeki sıkıntıyı açıp giderme imkanına sahip Değildirler. İçinde bulunduğunuz sıkıntıyı üzerinizden açıp gidermeye, kaldırmaya muktedir değildirler. Bu imkanları yoktur. Vela tahvila Onu birincisi büsbütün kaldırmak. Yani yok etmek. O sıkıntıyı tamamıyla bertaraf etmek. İkincisi bertaraf etmeseler dahi onu sizden alıp başka bir tarafa da aktaramazlar. Tahvil o. Yani diyelim ki tren bazen makasa gelir. Değil mi? Veya araba gelir, çatal yol, yoldan birisinden birisine geçecek. İşte o makas değiştirmeye tahvil deniliyor. Size gelmiş olan bu musibetin makasını, yönünü başka tarafa da çeviremezler. Onu büsbütün ortadan kaldırmak şöyle dursun. Başka bir tarafa dahi çeviremezler. Ayet-i Kerime aynı zamanda kadere imanı da işaret ediyor. Demek istiyor ki Ayet-i Kerime Allah'ın mukadderatını Allah bir şeyi eğer kesinleştirmişse onun esbabı, şartları, vakti, zamanı geldiği takdirde zaman, mekan, şartlar hepsi oluştuğu takdirde Allah'ın kaderini değiştirebilecek hiçbir güç yoktur. Burada müşriklere niçin böyle meydan okunuyor? Çünkü müşrikler biz Allah'a daha doğrusu ortak Allah'a koştuğumuz ortaklara bizleri Allah'a biraz daha yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Veya bize gelecek sıkıntıları zorlukları onlar Allah'a yalvararak Allah'ın üzerimizden kaldırmasını sağlayabilir diye düşünüyorlardı. Dünyada ahirette zorluklarımızı hafifletebilir veya bütün kaldırabilir diyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim, hayır diyor sizin bu inancınız tepeden tırnağa yanmış. Başka ayet-i kerimelerde size bir fayda sağlayamayacakları da belirtiliyor. Zaten mantıkan o kendiliğinden anlaşılan bir husustur aynı zamanda. Benim sıkıntımı gideremeyen haliyle fayda da veremez. Faydalı da olamaz. Çünkü üzerimdeki sıkıntının giderilmesi de bir manada bana bir faydadır. Onu sağlayamazlar. Sizin diyor, onların durumu ne? Ula'ikellezine <gülüyor> yed'ûne Onların o dua ettikleri, yalvardıkları kimseler Dua biliyorsunuz, ibadetin özüdür. Dua da bizzat ibadettir. Hatta ibadetin en halisane, en katıksız yapılanıdır. Hele zorluk zamanlarında, sıkıntılı zamanlarda kafirlerin, inkarcıların duaları dahi ihlaslıdır. İhlaslıdır. Allah'a inanmayan veya hatırlamayan diyelim, sıkıntılı bir zamanda diyelim ki uçakta birden uçak işte bir tehlikeyle düşme tehlikesi geçirdi. Hemen hepsinin hatırına Allah gelir bu bir fıtrattır. Bu böyledir. Kur'an-ı Kerim'in buna dair örnekleri de pek çok. pek çok. Bu esnada yapılan dua ihlasla yapıldığı için yapılan dua ve Cenab-ı Allah da ihlaslı duayı kolay kolay red etmez. Mukadderat dediğimiz gibi ayrı bir şeydir. Ula'ikellezîne <gülüyor> yed'ûne işte onların o dua ettikleri yani ibadet ettikleri o arlıklar var ya يَبْتَغُونَ اَيْلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ akrab Aslında onların kendileri hangileri Allah'a daha yakın olacak diye yol arıyorlar. Çare aramaya çalışıyorlar Allah'a yakınlaşmak için. Onun için burada bahsedilen kimseler, ayet-i kerimenin bahsettiği kimseler meleklerdir. Öncelikle. Çünkü Mekkeli müşrikler ve Araplar arasında melekleri Allah'a ortak koşanlar da vardı. Cinleri Allah'a ortak koşanlar da vardı. Yahudiler ve Hristiyanlar, Yahudilerin bir taifesi Uzeyre, Hristiyanların da hemen hemen tamamı aynı zamanda Allah'la birlikte İsa Aleyhisselam'a bir şekilde ibadet ediyorlardı. Bütün bunlar Allah'ı bilen ve tanıyan ama Allah'a ortak koşulan varlıklardı. İşte sizin diyor bu Allah'a ortak koştuğunuz bu varlıklar var ya bizzat kendileri Allah'a yalvarıyorlar ona daha yakın olmanın yollarını, çarelerini arıyorlar. İster istemez günümüzdeki yanlışlıklar sebebiyle buradaki vesile kelimesi üzerinde durmak durumundayız. Vesile araç demek, yol demek, çare demek. Araç, yol, çare. İslam'a göre, tevhide göre Allah'a yakınlaşmanın tek vesilesi vardır. Salih amellerimizdir. Onun için bakın biz belki bazılarına biraz fazla ileri gitmek gibi gelecek. Ama sizin hepinize soruyorum, hepiniz biliyorsunuz. Ezandan sonra bir ezan duası okuyoruz değil mi? Bu duayı bize kim öğretti? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ne diyor bize? Kim ezan okunduğu zaman bana dua edip de bana o vesileyi isterse umarım ki o makam tek kişiye verileceği için o kişi de ben olurum. Rabbim ona şöyle şöyle mükafat versin diye hadis devam ediyor. Peygamber siz Allah'a dua edin diyor. Bizden dua istiyor. Aleyhisselatü vesselam. Bu onun ne kadar mütevazi olduğunu gösteriyor. O ayrı bir husus. Peki biz dua ederken Resulullah hürmetine niye diyoruz o zaman? Peygamber aleyhisselatü vesselamın kendisi bizden dua istiyor. Bana dua ederken de araya kimseyi katın demiyor. Şunun hürmetine bunun hürmetine deyin demiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar dua ayeti var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın toplasan bir cilt tutacak kadar duası var. Bize sahih olarak rivayet edilmiş. Bunların hiçbirisinde şunun hatırına bunun hürmetine bunun yüzü suyu hürmetine bunun hakkı için hele. Hele hakkı için kelimesi hiç kullanılamaz. Çünkü kimsenin Allah üzerinde hakkı yok. Niye böyle dua edeceğiz? Onun için duamızda biz kimseyi vesile dahi edinemezken filan adam filan şahıs filan zat Seninle Allah arasındaki aracıdır diyen hurafelere dinde imanda hiç kimse kusura bakmasın yeri olmayan bu anlayışlara ne demeli? <gülüyor> ha? ile <Ha, gülüyor> Bu da öyle. Aynısı ikisi de yeteguna ila rabbihimul vesile vebtehu Güzel. Ona götüren aracı arayınız Nedir bu araç? İster bu ayet-i kerimeyi, ister zikrettiğiniz ayet-i kerimeyi öncesiyle sonrasıyla tetkik ettiğimiz takdirde görülecektir ki orada vesile bizatihi hele hocamın işaret ettiği ayet-i kerime cihat, evet. namaz, oruç ve diğer salih ameller bağlamında zikrediliyor. Bunu bile biraz sattırılıyor hocam. Bu çok enteresan bir şey. Vallahi bile bile yani cahil bilmeye saptırdı. bilmeye Öğrenci saptırdı Cahil, cahil cehaletini bilsin oturduğu bildiği yerde konuşsun Ama Büyükleri bunu böyle diyor e Büyükleri, büyükleri biliyor, bunu diyorsa ya, o da diyor ki He. Büyüklerim böyle diyor He. Geçen bir yerde mevzu bahis oldu şunu dedim Dedim ki bakın dedim İslam için en tehlikeli akım sen düşünme ben senin yerine düşünürüm diyen akımlardır. Kim derse desin. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile söylememiştir. Kardeşim ben senin yerine yemek yiyebilir miyim? Yok. E bu kadar basit bir hadisede vekalet olmazken her birimize Cenab-ı Allah nasıl ağız ve sindirim organları verdiyse düşünme aracı, düşünme organı da vermiştir. Akıl vermiştir, fikir vermiştir. Kalp vermiştir, beyin vermiştir. Ben senin gözümle göremem ki sen de benim gözümle göremezsin. Kulağımı ben kendim kullanırım. Kulağımda bir arıza olsa ben sahır olurum. Sen nasıl benim adıma düşünebilirsin ve ben nasıl senin benim adıma düşünebileceğini kabul ederim. Ya insanlar bu kadar basit bir şeyi nasıl anlayamıyorlar ve nasıl bunu kabullenebiliyorlar? Dolayısıyla... Cenab-ı Allah'a ulaştıracak vesile Resulullah aleyhissalatü vesselam dahil olmak üzere. Sadece onun getirdiği şeriat çerçevesinde yapılacak olan salih amellerdir. Resulullah'ın bizi Allah'a ulaştırması onun bize yaptığı kılavuzlukladır. Yol göstericiliği iledir, bize sırat-ı müstakimi tanıtmasıyla örnekliği iledir. Cenab-ı Allah bakın... ...dileseydi eğer onu aracı kılmak isteseydi... ...kılsaydı bunu söylerdi. Ne diyor? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِهِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ diye devam ediyor. Resulullah Aleyhisselatü ...bu konumda olması... ...ona şeref olarak elbette yeter. Büyük bir şeref çünkü. De ki... Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun, Allah da sizi sevecektir. Bir gün gelir kutlu doğum haftasında da inşallah Allah'ı sevmek, Resul'e tabi olmak gibi bir şey de gündem edilir. Asıl mesele bu. Ayet budur. Resulullah'ı güle benzetmek bilmem neyle bu iş olmaz kardeşim. Cenab-ı Allah'ın koyduğu kilit taşı merkezinde, koyduğu merkeze bak. Allah'ı seviyorsanız bunu ispatlayın diyor. Ben Allah'ı seviyorum. Bu bir iddiadır. Bir tezdir bu. Bu tezini ispatlayacaksın. Neyle? Fettebi'uni. Bana tabi olur. Allah beni sevsin istiyorum. Bu da bir temennidir. Bu temenninin gerçekleşmesinin şartı da yine fettebi'uni'dir. Çünkü fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olun Allah da sizi sevecek. Aman ya Rabbi. Bir tarafta Allah'ı sevmek iddiasında bulunuyoruz. Öbür tarafında Allah bizi sevsin istiyoruz. Ve her ikisinin teminatı sağlanması Resulullah'a tabi olmakta bitiyor. Şimdi ufak bir parantez daha açalım ve soralım. Fazla üzerinde durmaya gerek yok. Çok ciddi şeyler değil çünkü. Eğer sünnet-i seniyye bizim ona tabi olmamızı sağlayacak kadar muhafaza edilmesi için gerekli esbablar, şartlar hazırlanmamış olsaydı Cenab-ı Allah'ın bu ayeti kerimesi havada kalmaz mıydı? Basit bir mantık bu. Peki eğer muhafaza edilmemişse... O zaman Cenab-ı Allah bunun muhafaza edilmeyeceğini bilmiyor muydu? Biliyordu da bu ayeti kerimeyi yine nasıl indirdi? Onun hikmetine uyar mı böyle bir şey? Bu insanlar ne söylediklerinin farkında mıdırlar? Resulullah'ın sünnetiyle alakalı bırakalım ilim adamlarının bunca çabalarını tutup bir kalemde üzerine çizip köpe atmak gaddarlığını, hainliğini, cehaletini ne derseniz deyin. Onu bir kenara bırakalım. Bu ayet mantığı ne olurdu o zaman? Ve benzeri buyrukların mantığı ne olurdu? O halde netice şu. Cenab-ı Allah'a götürecek tek bir yol vardır. O da Resulünün getirdiği şeriat çerçevesinde amel etmek. İman etmek, amel etmek. Başkası yok. Allah'a hangileri daha yakın olacak diye yol arıyorlar. İşte bütün beşeriyetin gayesi insanın en yüce gayesi bu olmalı. Allah'a nasıl daha yakın olabilirim? Bu soruyu ne olur samimiyetle soralım kendimize ve bunun cevabını bulup ona göre hareket edelim. Az önce bahsettiğim şekilde gelişi güzel konuşanlar bu konuşmalarıyla bu tezleriyle ümmetin kafasını bu şekilde karıştırmaya uğraşmakla veya bunlar da sahibi olmakla kime yaklaşmak istiyorlar? Kime yakınlaşmak istiyorsunuz kardeşim? Vallahi eğer batıllara yakınlaşmak istiyorsanız oryantalistlere yakınlaşmak istiyorsanız Olur musunuz olmaz mısınız orası bilmem Fakat bu yaptığınızla Allah'tan uzaklaştığınız da bir hakikat Bunu bilmek lazım Bunu bilmek lazım Üstelik Ve yercune rahmete ona yaklaşmaya çalıştıkları vakit haklı olarak ancak dayanakları olur. Ya Rabbi ben sana yakınlaşmak için elimden geleni yapıyorum. Fakat amellerimin de tek başına beni sana yakın etmeleri için yeterli olacağına inanmıyorum. Senin rahmetinle amellerim beni sana yakınlaştırsın diyoruz. Keybu. Ve yehâfûne azâbe. İşte havfilereca arası bu. Müminin hali korku ile ümit arasıdır derler ya işte budur. Allah'a ibadet eden bir kimse Allah'ına bel bağlayarak, ibadetine bel bağlayarak şımarmaz. O zaman havfi kalkar. Bir kimsede sadece ümit varsa veya sadece korku varsa her iki halde de imanını kaybeder maazam. Sadece ümit varsa neye bağlıyorsun ümidini? Allah'ın rahmetine hangi sebeple? Çünkü sadece ümit varsa ben tamam Allah'ın azabından eminim diye dediği zamanda insan her türlü münkeri işler. Çünkü rahatsız olsa beni azaplandırmayacak. Değil mi? Ha, hani diyor ya Cenab-ı Allah Hristiyanlarla Yahudiler biz Allah'ın evlatları ve O'nun sevdikleriyiz. Sevgili. Sevgilileriz diyorlar Cenab-ı Allah. De ki onlara neden o zaman günahlarınız sebebiyle sizi azaplandırıyor? Hiç baba evladını azaplandırır mı? Hiç seven sevdiğini azaplandırır mı? Değil. Dolayısıyla öyle Allah'ın rahmetinden e, kesin emin olmak diye bir şey mevzu bahis değil. Ümit etmek gerekir ama. Emniyet yok. Azabı mutlaka ben yandım bittim ne amel edersem hiçbir faydası yok. Dediğin zaman o zaman da naslara aykırı hareket edilir. Maazallah. Onun için Allah'ın rahmetini ümid ederken azabından korkmak icap ediyor. İnne azabe rabbike kana mahzura. Şüphesiz Rabbinin azabı kendisinden sakınılmaya, çekinilmeye, korkulmaya değer bir iştir. Ondan korkmakta haklısınız yani. Korkmanız haktır. Ondan kork. İslam alimleri der ki Mümin hayattayken korku ile ümit devamlı beraber olacak ama sağlık ve afiyet halindeyken korkusu biraz daha ağır basmalı. Ölüm halindeyken ümidi korkusundan ağır basmalı. Çünkü artık orada çaresizlik tamamen kendisini sergiler, hiçbir şey yapamaz. İşin bittiği artık anlaşılıyor. Dünya hayatı bitti. Bitmek üzere. O durumda Allah'tan ümit var olmalı. Amr İbnül As radıyallahu anh. Oğlu Abdullah anlatıyor. Diyor ki babam, daha öncesini söyleyeyim kısaca. Keşke diyor aklı başında birisini bulsak da. Ölüm esnasında bize ölümü anlatsa. Ondan sonra diyor, babam diyor, ölüm döşeğindeyken yüzünü duvara döndü, ağladı, ağladı, ağladı. Biz ona teselli vermek için ona dedik ki, niçin bu kadar ağlıyorsun? Sen ki Resulullah'la şöyle bulundun, şunu yaptın, bunu ettin, İslam'a şu hizmeti ettin vesaire. O bize bu sefer döndü. Dedi ki ruhun teslim edilmesi hali şöyle dikenli teller oluyor ya bilirsiniz çit çevirmek için kullanılır. Ona benzetiyor. O dikenli bir telin ıslatılmış yünün içerisinde bulunması hali ve çekilmesi gibi diyor. Bu böyle çekiliyor diyor. Ondan sonra diyor ki ben üç hal yaşadım diyor. Birincisinde Resulullah benim için en nefret edilen, en kızdığım, böyle ifade edeyse hani Türkçedeki tabiriyle elimden gelse boğacağım kimseydi diyor. Eğer o halde ölseydim kesinlikle cehennemlik olacaktım. İkinci bir halim oldu, iman ettim. Resulullah'ı o kadar sevdim ki, ondan başka hiç kimseyi sevmedi. Onun kadar hiç kimseyi sevmedi. Ona olan saygım ve tazimimden ötürü, o konuştuğu zaman, tıpkı başımın üstünde bir kuş var, uçurtmak istemiyorum ve hareketsiz durayım diyordum. Tıpkı o halde bulunuyordum. Ona olan, Saygımdan, onu tazimimden ötürü bir gün olsun diyor iman ettikten sonra başımı kaldırıp onun yüzüne doya doya bakamadım. Eğer o halde olsa ölseydim diyor cennete gideceğimi ümidi edebilirdim diyor. Fakat sonradan diyor bir takım haller yaşadım diyor. Allah'ın diyor o haller dolayısıyla bana ne yapacağını bilmiyorum diyor. Onun için ağlıyorum. Hz. Ali Muaviye eser hadiselerini kast ediyor. İşte korku ve ümit bu. O halde bile yine bir ümit kapısını kendisi aralık tutuyor. O kapı mümin olarak kapatmıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Ama Allah'ın rahmetinden de ümidin var manasına sözlerini devam ettiriyor. İşte bakın. Mümin demek ki baktı ki Artık daha dönüşü yok. İnsan o hali geldiği zaman hisseder. Rabbim iman üzere e, ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ediyor. Allahümme ehyine ma ehyeytena alel islem ve teveffena in teveffeytena alel iman. İslam ameldir çünkü. Ya Rabbi bizi yaşattığın sürece İslam üzere yaşat. Yani amellerimiz İslam olsun. İslam'ın istediği gibi olsun. Dinin gereklerine uygun olsun. Canımızı alacağın zaman daha artık amel edecek zaman bitti. Amel edecek zaman kalmadı. O esnada da iman üzere olsun. Çünkü iman üzere gittin mi Allah'ın izniyle en azından ebedi cehennemde kalmak tehlikesinden insan kurtulmuş olur. Ki Bu da başlı başına büyük bir nimettir. Ama biz vallahi ya Rabbi biliyoruz çok zayıfız. Lütfuyla, rahmetiyle Bizleri cehenneme uğratmadan inşallah Ümidimiz vardır Rabbim bizleri rahmetini Ümit eden Amin. Azabından hakkıyla korkan Ve buna göre de hayatını Tanzim eden kullarından eylesin evet. Şimdi namaza kalkalım Ondan sonra Ve min karyetin illa nehmu muhlikuha Buyur, ondan devam ederiz inşallah